Ee, kavga sürüyor. Ee, bu bu birinci girişim, ee, yani bu haftaya rastlayan o anlamda söylüyorum. İkincisi de bu e, el silahlarının e, sınırlandırılması üzerine yapılan çalışmalar. Evet, şimdi e, ondan ona geçerken bir şey daha ilave edeyim size. E, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü son raporuna baktım ben de. Siprin'in işte bu evet. konunun bir numaralı uzmanı zaten. Evet.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 Geçen yıl en büyük 93.ken şimdi 7 basamak birden yükselerek 86. sıraya yükseldi diyor Azeristan'dan biri. Müthiş bir başarı. Bu, evet. Uh -huh. de en çok pay ayıran kuruluşmuş yani insan, i̇nsan öldürme. Evet insan öldürmeye. Evet. Konusunda araştırma geliştirme.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 Evet çok şu ama veterinerlik hizmetlerini acammıyor yani hayır gı gıda sağlığına falan dair şimdi bu silahsızlanma konusu yani bu bu silahsızlanma günü tabii çok genel bir kavram yani silahsızlanmadan kasıt burada hem konvansiyonel silahlar hem nükleer silahlar hem küçük silahlar yani el silahları tabir edilen. E, o evet, küçük silahlar da tabii korkuyor. O bir kabus. Orada bir iki rakam vereceğim. <gülüyor> e, e, yani Gözle görülmeyen bir şey ama e, sosyolojik bir vaka hele Türkiye gibi bir ülkede. E, şimdi bütün bu e, yani demin adını ettiğin Aselsan'ın başarıları.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 paramiliter silahlar konusundaki ve evet, silah bırakmanın nasıl olacağı ile ilgili anlaşmanın ile ilgili ilk rapor Ocak 1996. Ee, uluslararası bir rapor bu. Ee, ondan sonra 98'de biliyorsun Belfast'ın an, anlaş, anlaşması, yani evet. Kutsal Cuma, yani Good Friday anlaşması imzalanıyor. Yani 96 eee Silah Komisyonu, bu kurulan en önemli komisyonlardan bir tanesi. Uluslararası bir komisyon bir kere katiyen İngiliz ve İrlandalı yok içinde. Çünkü yani aklın yolu yani bu tarafların bir silahsızlanma komisyonunda veya silah bırakma komisyonunda daha doğrusu decommissioning bulunmaları mümkün değil. Ee, Kuruluşı 26 Ağustos 1997.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 Bin tane tüfek. Otuz e, tane ağır makinalı. Yedi tane kullanılmamış yerden havaya roket. Yedi tane alev makinası. Bin iki yüz düzenek. Yirmi e, tane e, anti tank. RPG yani. Yüz tabanca yüz kadar da el bombası. O kadar. On üç yıl. Ve bunlara bir silah toplandı mı deniyor. Lan bu kadarmış adamları adamların silahı yani. RPG dedikleri kaçmış? 20 tane. 20. <gülüyor> Bin tüfek. 13 yıl. Bunlar kaleşniko filan tipi tüfek mi? Bu evet. RPG şey canım. Hayır hayır tamam. şeyi soruyorum. Ha, tüfek tüfek ee, mi? Tabii tabii. Evet. Evet. Evet. Peki şeyde Meksika'ya baktım ben de hazır konuya gelmişken. Aha. Şimdi Meksika'dan her hafta aşağı yukarı böyle 10 ölü, 21 ölü çatışma haberleri okuyoruz. Evet. Uyuşturucu falan. Evet. Son 3 yıl içinde Meksika'da kaçak tabanca ele geçirilen sayısı 75 bin ee, yani <gülüyor> ve otomatik silah. Ne ayol o 75 bin şey Komik. <gülüyor> ben sana Türkiye'nin rakamlarını vereyim de gör Meksika neymiş.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 yani işte ilk onun içinde varız da Hayır ya. hayır o öyle değil. Aşağıda ilk canım. onda ilk onda işte, işte Norveç falan var canım. E, tamam Abi, yanlış evet. mı düşünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Lezzet. 126. Kaç ülke var ki? 49 öyle mi? 49 evet. da. Evet. Hmm. Fena yani değil aslında. 13. Sırada yani dünyada bu bu endeksler. Ilk, i̇lk ilk ilk ilk onda tabii. İlk onda yani. evet. Şimdi Türkiye'de yedi milyon silah var Ömer. Yedi milyon. Hmm. Küçük. Küçük, evet. Küçük evet. deyince de güzel. küçük güzelmiş gibi görünüyor. Şimdi yani her on kişiden birine geliyor aslında. Ama kadınlarla çocukları çıkardığın zaman... Niye Canan Arıtman'ı çıkaramayız? Ya işte bu <gülüyor> eksesiyonlar var tabiydi. Yani <gülüyor> sende de yoktur. Dolayısıyla birbirimizi götürüyorsunuz. Evet. <gülüyor> Daha bir <rica> <gülüyor>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 Trafikte 13 milyon sürücünün yüzde 8'i ciddi düzeyde agresif sürücü. Ne kadarı? Yüz... 13 milyonun yüzde 8'i. Fena değil. <gülüyor> ya on mi, e, yani 1 milyon ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yani bir de konsantrasyonu düşün. o İstanbul'da bunların ya. Yani. Ee, bir milyon agresif sürücü var. Ha? Evet.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 Burada e, korkunç yani %50'si e, histrionik yani her ortamda dikkatlerin kendi üstünde olmasını isteyen tipler, %43'ü obsesif kompulsif, %31'i agresif, %23'ü de paranoyak. <gülüyor> Rusat. Abi, biz, ama biz... ruhsat vermiş verdiler mi vermediler mi belli değil. Bizim burada yaptığımız küçük araştırmada koridorda bunların dediğinden hepsi bizde de var aynı. Tabi bir e, koridorunda bir bir kişi de bunların hepsinden birden de olabiliyor. Evet tabi. Şimdi bütün bunları e, dikkate alan almaya çalışan bir yeni silah kanunu tasarısı dolaşıyor ortalıkta. Çünkü bir önceki kanun çok eski, 1954 Ateşli Silahlar Kanunu. Şimdi burada bir takım işler yapıldı mecliste, daha hala komisyonda. Ama bu töre adet kılıfıyla bireysel silahlanmayı kolaylaştıran bir yasa aslında bu. Bu silah tüccarlarının ekmeğine yağ sürüyor yani. Kaş yapayım derken.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 Türkiye tarafından da işte bu PKK konusunda işbirliği efendim Türkiye'nin dünyadaki yeni rolü ve e, üçüncü madde olarak da ancak üçüncü madde olarak da Avrupa Birliği ile olan ilişkiler konuşuldu dün hmm. dünkü toplantıda e, Avrupa Birliği tarafı da işte e, çalışın kazanırsınız falan demiş o bir genişlemeden sorumlu komiser var bir tane hani çek o da yeni öğreniyor işi. Ha ne Suvaba'da mı? Yok o, o evet. enteresan. Ee, o İslam adına rağmen Avusturyalıdır. Avusturyalı. Yani, Avusturyalı evet. Suvaba'da'nın söylediği daha ilginç aslında. Çünkü o Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani böyle de böyle politika mı yapılır gibilerden bir <gülüyor> sitah işte bulundu.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 küçümseme. 7 milyona dahil etmiyorum ama. 7 milyon, 7 milyon 2 olsun en kötü ne olacak? <gülüyor> Çok teşekkürler. Hayırlı silahsızlan silahsızlanmalar diyelim. Teşekkürler hoşça <gülüyor> Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.